Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Simnice mübarek günlere, gecelere, zamanlara ertesi, iki canında az bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, hadisi şeriflerinden, Ramuz kitabının 198. sayfasından bazı hadisi şerifler okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu sayfada Es-tesbihu minel gazi, Sebuune elfi hasenetin vel haseneti bi ashri emsaliha. Muaz radıyallahu anh'tan böyle bir rivayet edilmiş. E, manası şöyle. Et tesbihu minel gazi, kaza ile meşgul olan, cihat ile e, meşgul olan bir kişinin mücahidin Savaşa Allah rızası için efendim e, gitmiş bir kimsenin tesbihi yani Subhanallah demesi, Subhanallah ve Bahaumdi demesi, Cenab-ı tesbih etmesi efendim Sebu ne elfi hasene 70 bin hasenedir efendim bir tesbihi yani bir kere böyle bir diliyle tesbih eylemesi 70 bin hasenedir. Ve bir aşırı emsali buyuruyor Peygamber Efendimiz arkasından, bu hükmün bu bilginin arkasından Hasene de bir mükafatlandırılmaz, on misliyle mükafatlandırılır. Böylece ne olmuş oluyor? Kazi'nin bir Subhanallah demesi, tesbih eylemesi, yedişbini onla çarparsak, yedi yüz bin Efendim Hasene mükafat cevap. Efendim, e, kazanmasına sebep oluyor. Tabi burada e, e, gazi olduğu için bu üstün mükafat veriliyor. 70 bin veriliyor. Öteki gazaya gitmemiş, yerinde oturan, köyünde oturan e, efendim evinde barkında, rahatında olan kişinin tesbihine göre bu kadar daha büyük, bu kadar daha fazla, bu kadar daha çok sevap kazanıyor. Bu cihadın, gazanın efendim Allah yolunda efendim malını, ortaya canını ortaya koyup da böyle düşmanı karşılamaya gitmenin efendim İslam'ı İslam savunmanın ne kadar sevaplı olduğunu gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesidir. En sevaplı ibadetlerden birisi efendim Allah yolunda cihad etmektir. Mücahit'in ecri sevabı çok büyüktür. Efendim bir de mücahit böyle zikir ehli olursa tesbih ediyor, zikrediyor tabii. O tesbih ve zikreden kimsenin efendim e, zaten zikrin sevabı ne kadar büyüktü, ne kadar fazlaydı. O zaman artık ecrinin sevabının haddi hesabı yoktur. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim tarihlerden okuyoruz. Peygamber Efendimize İslam efendim Mekke'de geldi, Medine'ye cihret ettikten sonra devam etti. Sonra Suudi Arabistan'dan şirk ve küfür tamamen efendim çıkartıldı. İslam ve tevhid yani Allah'ın varlığının, birliğinin bilinmesi, kabulü, la ilahe illallah efendim e, kelimesi inancı yerleşti. E, bu arada hemen aklıma gelmişken yine hatırlatayım, hep hatırlatacağım. 2000 yılını tevhid yılı ilan ettik. Ve hepiniz de bunu yayacaksınız, söyleyeceksiniz ve tehdit için, Allah'ın birliğinin öğrenilmesi için çalışacaksınız. Şimdi e, Peygamber Efendimiz biliyorsunuz hayatını bütün Müslümanların çok iyi bilmesi lazım. Hem de ne sebeplerle, başına neler geldi de nasıl davrandı efendim o şartları da bilmesi lazım ki insan Peygamber Efendimiz'in isteğine göre yaşıyorsun dünyada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etti. Tebliğ edince çok büyük tepkiler gösterdiler düşmanlar, müşrikler. Efendim sen bizim dinimize bozma, karışma, karıştırma, düzenimizi efendim değiştirme, bozma diye efendim o putperest düzenlerini, müşrik düzenlerini, efendim zalim düzenlerini efendim değiştirmesine razı olmadılar ve çok büyük itirazlara kalkıştılar. Sonra Peygamber Efendimiz bütün teklifleri reddedip de yani seni zengin edelim, e, en istediğin e, asil soylu güzel kızımız kızlarımızı istersen evlendirelim, efendim e, ne istiyorsan yapalım başımıza hatta seni başkan yapalım, reis yapalım zaten dedesi efendim Medine'nin başkanıydı, efendim e, öyle yapalım hiçbirisini kabul etmedi Dedi ki bir elime ayı bu davadan vazgeç, bunu bırak. Bütün bu şeyleri yapabiliriz. Yapalım. İmtihan yani. E, her zaman e, her Müslümanın böyle imtihanları vardır. Tabi peygamberlere imtihanlar, belalar daha fazla gelir. Dedi bir elime güneşi verseniz, bir elime kameri, ayı verseniz yine ben bu davadan vazgeçmem. Bu davayı söyleyeceğim. Yani tevhid davası. Allah'ın varlığını birliğini anlatmak. Demek ki hükümdarlıktan da, maldan da, mülkten de, hayattan da efendim mutluluktan, zevkten, mutlu evlilikler yapmaktan da daha önemli olduğu ee, tabi görülüyor bu ifadelerden tabi kabul etmediler ee, peygamber efendimiz de teklifini kabul etmeyince bu sefer zorbalığa baskıya başladılar bunu bilmek lazım çünkü bazıları diyor ki İslam kılıç dinidir efendim zorbalık filen demek istiyorlar yani zorbalıkla yayılmıştır hayır bugün dahi hiç zorbalık olmadı halde Avrupa'da, Amerika'da nice hür insan İslam'ı inceliyor, hakkin İslam diye İslam'a geliyor. Amerikalı senatörlerden dahi, efendim, Princeton'in yanında, yakınında çalışanlardan dahi Müslüman olanlar var. Efendim daha nice nice insanlar Müslüman olduğunu biliyorsunuz. Meşhur efendim yumrukçu, boksör demiyorum. Efendim Mehmet Ali'ni iyi biliyorsunuz. Efendim işte alimleri, fazlaları, mütefekklileri biliyorsunuz kendiliğinden e, ben de nice kimseleri tanıdım. inceleyip Kur'an'ı okuyup Müslüman olan kimseler. Yani bu bir iftiradır baskıyla yayılıyor falan diye. Düşmanların karalama isteğidir. İslam gönülleri fethederek akılları ikna ederek yayılmıştır. Çünkü akıl, mantık efendim dindir Öyle hurafeyle, batılla ilme aykırı mantığa, akla aykırı efendim şeylerle oyalamaz ahaliyi Efendim gözünü boyamaz, hakkı söyler, tabiiyi tavsiye eder, tabiiyi yaşamın dışında bir gayri tabii yaşam efendim önermez, teklif etmez. Her bakımdan güzeldir. Elhamdülillah, ala nimetül İslam, İslam nimetine nimetine, senalar olsun. Şimdi ona rağmen baskılar yaptılar, ordular kurdular, efendim hücum ettiler. Peygamber Efendimiz savunmayla. Efendim şey yaptı. Efendim sonunda savaşlarda e, tabii savaşmak zorunda da kaldı. Medine'ye, Mina veriye kaç defer askeri hücumlar yaptılar. Efendim düşmanlar toplandılar büyük kalabalıklar halinde ölüm kalım meseleleri. Efendim Müslümanlar galip geldi. Yani mazlumen, taarruza uğramış insanlar olarak savunma yaparak böyle şey yaptılar. Allah onları galip etti. İslamı geliştirdi. Çünkü Allah nurunu tamamlayacağını söndürmeyeceğini kıyamete kadar efendim canla tutacağını bildiriyor bu böyle. Ee, herkes bunu bilsin kimse İslam'ı ne kadar uğraşsa yok edemeyecek. Efendim e, İslam yücelicek, yükselecek, yayılacak. Kıymeti bilinmeyen diyarlardan gitse bile kıymetini bilen başka diyarlarda ışıl ışıl parıldayacak. Efendim e, İslam'ın aleyhinde çalışanlara yazıklar olsun. İslam'ın nurunu söndürmeye kalkışanlar, Allah'a karşı gelenler Allah'la mücadeleye kalkışanlara yazıklar olsun. İslam'a hizmet edenlere, imana hizmet edenlere, aklamatta hizmet edenlere ne mutlu efendim, onlara da aşk olsun, tebrikler olsun. Tabi böyle savaşlar olunca bazı kimselerin her ne pahası olursa olsun canını veda etmeyi, yaşamından vazgeçmeyi kabul etmesi lazım. Ki o savaşa gitsin ve savaştan da dönmemesi lazım. Savaşta düşmandan kaçmak Efendim, İslam'da yoktur ve büyük, en büyük günahlar, günahlardandır. Savaşlardaki zaferlerin başarının temeli efendim, düşmanın karşısına kaçmayıp çarpışmaksa bu kaçmamayı sağlayan iman da o zaferin asıl sebebidir. Diyebiliriz ki Türk tarihinin İslam tarihinin her devrinde, devresinde efendim, kazanılan zaferlerde İslam'ın e, yani doğrudan doğruya Müslüman olmanın tesiri vardır savaş olduğu zaman büyük ordulara karşı büyük seferler kazanılıyor. Tabii böyle bir fedakarlığa kalkışan Müslüman da gazi, mücahit efendim, savaşçı, savaşa gitmeye razı olmuş kimse gönüllü asker efendim o da çok Allah'ın kıymetli bir kulu oluyor ve Allah onun her şeyini çok seviyor. Çok müka mükafatlandırıyor. Bir tesbihi dahi 70 bin misli haseneyle mükafatlandırılıyor. Bir hasenede on misli efendim fazlasıyla mükafat göre 700 bin oluyor. Yani savaşa gitmeyen bir insan alacağına göre 700 bin misli cevap kazanmış oluyor. Cenab-ı bizleri sulh-u içinde, huzur içinde efendim böyle efendi efendi çalışıp İslam'a hizmet edip, İslam'ı yayıp ağırbaşlı vakul şekilde güzel hizmetler yapmayı ve bu tevhid yılında nice insanların imanı öğrenmesine, anlamasına ve imana gelmesine vesile olmayı hepimize nasip eylesin. Tevhid yılında hepimiz bu aşk bir şekilde çalışalım. Çünkü kendi çocuklarımız bile kaybolabiliyor. Zaten mesela Afganistan'ı ele alacak olursak veya Mısır'ı veyahut Cezayir'i veya daha başka bir ülkeyi incelerse kendi ülkemizde öyle. Yani eğitim sonunda Müslüman bir çocuk İslam'a karşı bir duruma gelebiliyor. Hatta bazen e, düşman duruma gelebiliyor. Efendim, yabancı ülkülere, ideolojilere, efendim, e, düşüncelere, e, kanıyor e, şeylere, kandırılara kapılıyor ve efendim, şaşırıyor, sapıtıyor. Kendi milletiyle, inancıyla, tarihiyle, örfüyle adetiyle savaşan kendisine düşman, kendi milletine düşman bir insan haline gelebiliyor. Efendim, e, onun için çok, e, dikkat etmemiz, e, çalışmamız gerekiyor. Gerekirse de efendim çarpışmamız gerekiyor, çarpışmak olacakmış gibi de hazırlanmamız gerekiyor. Ben bunu yıllar önceden beri daima hatırlattım, efendim. Çünkü şairin şiirinde her zaman söylüyorum, hazır ol cengi eğer isterisen sulh uslah. Cengi hazır olursa insan sulh salahı sağlar. Çünkü düşman korkar. Ama cenge hazırlanmazsa gevşerse düşman onu zayıf gördüğü için saldırır. Ee, mikrop zayıf mi, e, vücuda girer ve onu hasteder. Sağlam vücuda mikrop gelse bile, sağlam vücut onu alt eder. Mikropların arasında dolaşsa bile, mikropluların arasında dolaşsa bile sağlam insan, efendim onları alt edebilir. Ama zayıf hemen mikrobu kapar. Zaten bir santimetre küp havada, efendim kaç milyon mikrop olduğunu. Alimler söylüyorlar, inceleyenler, sayanlar söylüyorlar. Mikrofer yerde var ama ona bazı insanlar yeni düşmüyor, hasta olmuyor çünkü sağlam. Onun için genge hazır olacak ki kuvvetli olacak ki düşman saldıramasın. Onun için bütün İslam ülkelerinin atom bombasını yapmış olması lazım. Zengin ülkeler var. Ben hatırlıyorum, bizim ülkemizden efendim atom alimi profesör kardeşler, biz bu atom bombasını yaparız. Yeter ki hükümet tahsisat versin diyordu. Adam araştırmaları, enstitülerimiz var. İstanbul'da ben hatırlıyorum. Başka şehirlerde de vardır. Askeriyenin başka efendim, çalışmaları vardır muhakkak. Kendisi e, gerekiyorsa, gizli tutar gerekiyorsa açıkça şey yapar. Ama e, mutlaka kuvvetli olmak lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'in de emridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri gücünüz yettiğince düşmanlara karşı efendim, onları korkutan ee, sizin düşmanınızı ve Allah'ın düşmanını korkutan hazırlıkları yapın, silahları hazırlayın buyuruyor. Dedelerimiz de o silahları devirlerine göre ecdadımız, ecdadı, izamımız, Allah onların cümlesine rahmet eylesin, makamlarını yüce eylesin, cennet mekan ecdadımız hep zamanlarının en ileri usullerini, aletlerini kullanmışlar ve öyle kazanmışlar. Yani evet, e az sayıla kahramanlıkla çarpışmayla, cesaretle maharetle oluyor ama bir taraftan da en ileri silahları hatta icat etmişler. Mesela İstanbul'un fethi bu bakımdan e, böyle hiç kimsenin inkar edemeyeceğim mükemmel bir numune Tarihte herkesin dostun düşmanın yazdığı bir şey. E, kullanılan silahlar, aletler karşı tarafı yeniyor ve e, efendim surları tarumar ediyor, darmadağın ediyor ve bütün gayretlerine rağmen savunanların Avrupa'nın bütün yardımlarına rağmen efendim fetih müyesser oluyor. Yani efendim e, gaza ruhu, gazilik, mücahitlik şuuru devam etmesi lazım. Milletçe e, efendim buna hazır olmamız lazım ve e, zamanı gelirse de efendim icap ederse de kaçınmamak lazım. Çünkü benim çok kesin olarak bir izlenimim var, tespitim var dünyayı bir bütün olarak böyle incelemeye çalışıyorum. Müslümanların durumlarını azınlıkta oldukları, çoğunlukta oldukları ülkelerdeki durumlarına bakıyorum. Sorunlarına bakıyorum, meselelerine bakıyorum. Dünya üzerinde bir, birileri, tabi bu birilerinin kimler olduğunu efendim <gülüyor> sizler de belki benden iyi bilirsiniz, belki takip ediyorsunuzdur. Belki özel efendim tecrübeleriniz ve belgeleriniz vardır. Ee, Müslümanlara sorun çıkartıyorlar. Ee, Müslüman ülkeleri daima e, sorunlarla karşı karşıya efendim, bırakmak ve zayıflatmak, mümkünse bölmek, parçalamak istiyorlar. Kendileri bütünleşme yolunda çalışıyor, istilaları, kavgaları, daha önceki yıllarda yaptıkları savaşları bırakıyorlar bir defa, ittifaklar kuruyorlar. Müslümanlar arasındaki ittifaklar, ittifakları, dostlukları. Efendim bozup birbirlerine düşman ediyorlar. İki komşu birbiriyle efendim kanlı bıçaklı kat, e, efendim katiller gibi kanla susamış durumda oluyor. İşte bilmem e, Mısır'la Libya, Libya ile Tunus, Genezir ile bilmem Fas, efendim bilmem İran'la Irak vesaire e, Hindistan'la Pakistan. Her yerde böyle yani birileri şurla dünya üzerinde Müslümanlar sorunlardan kurtulamasınlar ve kuvvetlenemesinler diye onları zayıflatmak istiyor. O halde e, yani onların karşısında da bu oyunlara gelmemek lazım, birliği bozmamak lazım. Efendim, kardeşliğin çok kuvvetli tercih edilmesi lazım. Dini duyguların çok iyi öğretilmesi lazım. Çünkü dini duygular zayıflayınca ihtilaflar ve şeyler başlıyor. Husumetler, kan dökmeler başlıyor. Ancak İslam insanları birbirleriyle Efendim, bir arada tutuyor. Adaletiyle ve güzel duygularıyla, ahlak öğretimiyle. Mesela Osmanlı kaç çeşit milleti? Yedi asır ne kadar güzel idare etmiş. Osmanlı çekildikten sonra her yerde zulüm, korkunç, efendim vahşilikler görüyoruz. <gülüyor> o bakımdan gaziliği öğrenmeliyiz, askerliği öğrenmeliyiz, savaşı öğrenmeliyiz, savaşı sevmeliyiz, savaş aletlerini, şartlarını hazırlamalıyız. Şimdi ben Efendim bu Avustralya'da bakıyorum efendim e, halkın yetişmesine de bakıyorum nasıl yetişiyor bu halk yani bizim için bir e, misal efendim e, sağlıklarına çok düşkünler idmanlarını çok güzel yapıyorlar vücutlarını geliştiriyorlar her çeşit e, efendim yarışmaları çok yapıyorlar ki böyle teşvik olsun ve ora, o konuda gelişsinler hepsi de yani gençlerin hepsi şöyle baktığınız zaman bazılı etli butlu efendim kuvvetli koşucu nefesli çeşitli oyunları bilen yumruk tekme efendim savunma hücum şeylerine aşina olarak yetişiyorlar. E şimdi bizim çocuklarımız bunların karşısında sigara içen ciğeri efendim dolmuş efendim bilmem kahvehanelerden çıkmayan efendim kumar'a alışmış e, kimseler olursa böyle efendim e, içkiye, biraya e, çeşitli efendim uyuşturuculara efendim müptela olursa sağlığı bozuk olursa bilmem efendim e, gençliğini kötü yollarda efendim yıpratırsa e, çürük bir gençlikten e, topluma nasıl fayda gelecek toplumun istifadığı nasıl olacak onun için hepimiz yani ben şahsen bütün sevdiğim, sevdiğim kimselere bunu anlatıyorum söylüyorum, teşvik ediyorum efendim şöyle kendimiz para verip yerler alalım efendim idman sahaları kuralım e, çocuklarımızı çeşitli idmanlarda mahir hale getirelim efendim hünerli hale getirelim böyle boş vakit geçiren kahvelerde efendim sigara dumanında helak olan gençlik istemiyorum ben yani e, her çeşit şeyi kullanabilsin. Bisiklet, motosiklet, deniz motoru, efendim, e, hatta e, otomobil, ağır vasıta, tank, uçak vesaire efendim e, bunların her senin şeyiyle alabilsin. Maharetini elde etsin. Her çeşit bedeni maharete sahip olsun. inç olsun, dayanıklı olsun, sıhhatli olsun ve hazır olsun. Ve milletçe de e, böyle güçlü, kuvvetli olalım. Efendim bilgili olalım yurt dışındaki bir zamanlar bizim idare ettiğimiz yerlerde bizden medet uman, bizden yardım bekleyen milyonlarca insan var. Yol göstermemizi isteyen, destek olmamızı isteyen Efendim, dostlarımıza faydalı olalım. Düşmanlarımızı da efendim kötülük yollarına, kötü şeyler düşünmeye bırakmayalım. Onlar aman desinler, bunlarla uğraşılmaz. Hizaya gelsinler, hadlerini bilsinler. Doğru çizgiden taşkınlığa yaratılır ileri gitme kalkışmasılar. Yani bir gazinin tesbihi 70.000 haseneye ile mükafatlandırılıyor. Efendim bir de 10 emsali çünkü gazilik, cihaddik Allah'ın dinini korumak için efendim cihada, savaşa efendim hazır olmak onun efendim bizzat uygulayıcısı bir savaşçı olmak çok sevabı. Bu bir. İkinci hadis-i şerif e tesvifu şu'a'u şeytan yulkihi fi bil mü'minin yine deylemi Abdurrahman de Avf radıyallahu anh der rivayet eylemiş bu da e, önemli bir konu bütün hadis-i şeriflerin konuları önemlidir de ama bizler için özellikle efendim e, bir yaramıza parmak bastığı, merhem vurduğu için bazıları daha çok üzerinde durulacak e, şeyleri, konuları taşımak da olabiliyor. Şimdi burada şimdi buyuruyor ki Peygamber Efendimiz et tesvifu şu'a bu şeytan e, yarın yaparım, sonra yaparım diye bir yapacağı hayırlı işi geciktirmek, geriye atmak tesvif deniliyor bunu. Sevfe efalu e, fi zamanin keza. Allah'ın zamanda işte yaparım canım. Bugün yapayım da şimdi yapayım da boş ver de ileride yaparım, yarın yaparım, bir dahaki sene yaparım vesaire. Yani böyle uzak bir zamana işi atmak, tesvif bu. Sev ve ev hali. İleride yapacağım demek. Eee sebefe bu tesvif. Şimdi bu duygu bir işi yapacağı zamanda yapmayıp da geriye bırakmak, tembellik etmek, efendim tehir etmek, iyi işi nedir? Şeytanın bir ışınıdır, şua'ıdır. Bu yani şua deyince güzel e, kelimeyi biliyorsunuz. Düşünün bir lazer ışını efendim, bir yere düştüğü zaman orayı lazer ışınıyla ile kesiyorlar, biçiyorlar, yani tahrip ediyor. Vücudunda ameliyat yapıyorlar bazı yerleri dışında kesiyorlar filan. Tehlikeli, önemli bir şey. Şimdi e, oradan hatırınızda kalsın. Şeytanın bir ışınıdır, şua'ıdır. Bu, ileride yaparım düşüncesi onu yülkihi fi bil müminin müminlerin kalplerine tutar atar bu şu ağı, efendim müminlerin gönüllerine tutar yani öyle kandırır e, bunu ileride yap der şeytanın efendim, e, telkinidir bu e, bir ışın gibi tehlikeli zehirli zararlı bir ışın gibi müminin gönlüne bunu atar, bu işini tutar. O halde biz ne yapmalıyız? Yapacağımız iyi işleri yapmalıyız. Tehir etmemeliyiz. Tehir duygusunu hadi kalk yapsana. Dur canım yaparım. İşte biraz niye, niye durayım? Yani hemen yapsana. Canım yaparız canım. Otur şun içelim. Bir sigara içelim de. Bir çay içelim de. Biraz vakit geçsin de. E niye geçsin? Geçmesin. Hemen yapalım. Bir bahane. İşte bugün canım istemiyor bugün hava çok güneşli, bugün top oynayalım da sonra yaparız vesaire. Bu şeytanın oyunudur. Efendim, e, e, acele de şeytandandır. Bakın onu da e, hatırlam, e, hatırlayalım. Yani acele tümüne şeytan. Bazı yerlerde acele de şeytandandır. Hadi namazı acele kıl, çabuk ol. Hemen şunu şöyle yap. Dur bakalım bu aceleye gelecek iş değil. Yani aceleye gelecek iş var çabuk yapılacak iş var, çabuk yapılmayacak iş var. Aceleye getirilirse iyi olmayacak. Çala kalem yapılırsa kötü sonuç verecek işler var. Onların özele bezene yapılması lazım. Özenilecek işi çabuk yaptırmak, yani kalitesiz olsun, iyi evsafı olmasın, kötü olsun diye ee, özenilecek işi acele yapmak, efendim teenni iyi gösterilecek işi acele yapmak şeytandandır. Ama Efendim yapmamakta, acele yapmayıp da tehir etmekte o da şeytanlar. Neden? Bu işi önce tehir ettirir bu melun şeytan. Ee, tehirden sonra da unutturur. Unutunca da yaptırmaz. Zordan dolayı oraya yapma dese adam razı olmayacak. Ama önce tehir ettireyim sonra ben bunu elbet bir uyuturum der. Misalle söylemek gerekirse. Mesela adam diyor ki ya namazın vakti girdi şu namazı kılayım şeytan diyor ki, ya kılarsın canım otur biraz daha. Veyahut efendim, cuma'nın vakti yakın hemen kalkayım, cumaya gideyim. Tamam canım, daha vakit var, gidersin. Dur bakalım falan diyor. Oradan önüne bir meşguliyet çıkartıyor, bir iş çıkartıyor. Saate bir bakıyorsun, eyvah, vakit geçmiş, hay Allah ben falancı yere gidecektim, unuttum. Evet, şeytan unutturdu. Çünkü ilk önce tehir ettirdi. O tehiri arasında senin önüne başka bir oyalayıcı iş çıkarttı. Ve orada seni aldattı. O hayırlı işe göndermedi. Namaza gidemedin. Namazı kaçırdın. Cumayı kaçırdın. Neden? Önce tehir ettin. Giderim canım dedin. Tesvif eyledin. Tesvif eyledin. Ondan sonra da unuttun. Onun için e, bu hayırlı işleri aklına geldiği zaman zamanında, yerli yerinde yapılması gerektiği şekilde bezene bezene hemen yapmak lazım. Diğer bir hadisi şerife efendim geldik üçüncü hadisi şerife. Bunların hepsi güzel şeyler e, not almalısınız aklınıza veya defterinize. Ondan sonra da efendim hareketlerinizde bu esaslara göre hareket etmelisiniz. Unutmamalısınız hayatınızda uygulamalısınız bu öğrendiğiniz şeyleri. Üçüncü hadis şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın ve daha başka kaynakların bize e, başka sahabilerden rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bunda yani sanıyorum misafir odasına filan yazdırmak lazım. Her gelen misafir burada ne yazıyor deyince de oturup güzelce iddianı yapmak lazım. Dükkana asmak lazım. Gelen müşteri sorarsa efendim ona da anlatmak lazım. Almanya'da bir kardeşimiz vardı. Allah razı olsun. Şehrin dışında iş yeri var. Güzel. Yani geniş bir iş yeri kurmuş. Akıllılık etmiş. Aferin. Efendim. İyi yapmış. Memnun oluyor insan görünce. Sonra o iş yerinde bir akıllılık daha yapmış. Efendim. İş yerinin arkasındaki geniş mıntıkaya bir cami yapmış. Bizim efendim bazı arkadaşlarımızda imam falan olarak da çağırmıştı. Biz de cemaat olarak Cuma günleri mağazaya vermek için filan de gitmiştik. Efendim namaz da kılınıyor. Oh, hem dünya kazancını ön tarafındaki dükkanda alışveriş yaparak sağlıyor. Hem de arazisinin bir kısmını cami yapımına tahsis etmiş. Geliyorlar orada cuma namazı kılıyorlar herkes. Oradan da sevap kazanıyor. İki, yani o da bir fedakarlık tabii. Arazisini veriyor, inşaatını yapıyor vesaire filan. Ondan sonra e, Müslümanlara bir hizmet oluyor ibadetin yapılmasında cuma'nın kılınmasında. Üçüncü bir şey iş yerine gittik işte çay içelim hocam buyur dedi oturduk. Geniş iş yeri destek satıyor filan. Orada bir Alman aile geldi. Herhalde baba kız. efendim Konuşurlarken karşıda kocaman bir böyle 4-5 metre boyunda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmış. Bu nedir diye sordular lastik alacaklar, otomobil alacaklar. Efendim arabalarına lastik alacaklar. Ama tabii oradaki yazıyı merak ettiler. O da bir güzel Almanca onlara bunun manasını izah etti. Evet doğru, haklısın filan dediler. Yani telhin ve öğretim ve tebliğ vazifesini yapmış oldu. Peygamberimizin yaptığı vazifeyi efendim yürütmüş oldu, sürdürmüş oldu. E, biz de hep böyle yapmalıyız. Yani iş yerimize böyle güzel şeyleri yazmalıyız. O da sorunca anlatmalıyız. Bir teşvik olmalı. Eğitim, öğretim olmalı. Bu tevhid yılında da 2000 yılı tevhid yılı olacak. Böyle şeyleri basıp da yayabiliriz. İstanbul'dan bazı efendim, tüccar kardeşlerimi hatırladım. Böyle güzel ayetler, şeyler alırlar. Tebriklerine yazarlar. Ona buna tebrik olarak gönderirler. Oradan tabii efendim, onu alan da üstündeki manayı okuyup öğrenmiş oluyor. O da bir şey. Yani bayram tebrikinde bile rahat İslam'ın öğretimi yapılmış oluyor. Ne kadar güzel. Şimdi bu hadis-i şerifte öyle yazılıp efendim, bir kenara konulacak, levhası yazdırılacak güzel hattatlara. Bazen hattat kardeşlerim bana soruyorlar, hocam yani bize böyle güzel levha yapılacak yazıları ayırsanız da biz de onları güzel levhalar yapsak, yazsak kendimiz sanat eseri olarak diyorlar işte onlara bir hadis-i şerif. tefekkürü fi azametillah ve cennetihi ve narihi saaten Hayrün min leyletin efendim veya min leyletin ve hayrün nas el mütefekkirûne fi zatillah ve şerruhum men la yetefekkeru fi zatillah efendim tefekkür biliyorsunuz düşünmek demek Fikretmek. etmek fikir eylemek üzerinde bir şeyin fikir yürütmek düşünmek sağını solunu derinliğini efendim düşünmek tefekkürü fi azametillah Allah Teala Hazretlerinin uluduğu konusunda yüceliği hikmeti efendim kudreti sanatı konusunda düşünmek efendim çünkü Allah Teala Hazretlerinin her şeyi muazzamdır e, Allah'ın azameti Efendim e, her yerde zahirdir, her şeyde zahirdir. Yerlerde, göklerde, ayda, güneşte, efendim yarattığı mahlukatta, mahlukatın vücutlarının teşkilatında, kainatın e, efendim muntazam işleyişinde yönetilse her yerde Allah'ın azametinin efendim asarı pırıl pırıl parıldamaktadır. Efendim Allahu Teala hazretlerinin bu azameti konusunda ululuğu konusunda düşünmek başka ve cennetihi ve narihi cennetin konusunda düşünmek cehennemi konusunda düşünmek cennetin güzelliklerini düşünüp efendim arzulamak şevk duymak efendim mest olmak cehennemin tehlikelerini manzaralarını düşünüp oradan aman diye kendisini korumaya azmetmek korkmak için efendim uyanmak bunları düşünmek efendim saatten e, bir miktar Bu, buradaki saatten çok e, ibarelerde Arapçada e, hadis-i şeriflerde efendim e, şeyde Kur'an-ı Kerim'de veya fakıh kitaplarında bizim bugünkü örfümüzdeki efendim 24 saatten bir, e, şey, bir günün 24'te bir bölümü e, 60 dakikalık bölümü manasında değildir Zamanın bir bölümü, kesimi demektir. Yani illa 60 dakika olmaz, belki 5 dakika olur, belki daha fazla olur, belki 3 saat olur. Yani 60 dakika manası almayacağız buradaki saati. Allah'ın ululuğu azametinde, cennetinde, cehenneminde neler var vesaire diye bu konularda tefekkür etmek bir miktar, Zaten, yani bir miktar, bir zaman düşünmek, hayrun min kıyami leyletin, bütün gece kalkıp, efendim, gece ibadeti yapmaktan daha hayırlıdır, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi mukayese edilen şey ne? Gece ibadeti. Gece ibadeti nasıl bir şey? Çok sevaplı bir ibadet. Geceliğin, kalkıp, insanın atlatılıp, bir teheccüd namazı kılması, ikileket namazı kılması dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli ve daha hayırlıdır. Onunla mukayese ediyor Peygamber Efendimiz. Teala Hazretlerinin azameti konusunda, cenneti konusunda, cehennemi konusunda tefekkürlere dalmak, hayallere dalmak, düşünmek efendim, derin derin efendim, onları mülahaza etmek nedir? Bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha hayırlıdır. Ve bu insanların en hayırlısı ve hayrun naas el mütefekkirun, mütefekkir olanlardır, düşünceli olanlardır, düşünenlerdir, Efendim, düşünmesi olanlardır, bu gibi şeyleri gafil olmayanlardır. Efendim, bu gibi şeyleri e ezemeyen değil de bunların üzerinde durup, sezip, anlayıp e efendim, duygulananlardır. Yani gönül erbabı, hal erbabı, akıl fikir lüb, gönül, efendim ulül elbab dediğimiz ki insanlardır yani. E, insanlar en hayırlıları. Tefekkür etmek e, çok yüksek bir sıfattır. Onun için bütün Müslümanların mütefekkür olması lazım. Sizlerin hep böyle bu tefekkürü bir ibadet olarak yapmanız lazım. Çünkü bazen böyle bir gecelik ibadetten daha hayırlıdır. Tefekkürüne göre, tefekkürün derinliğine büyüklüğüne göre bazen Efendim, bir senelik ibadetten hayırlıdır bazen 60 senelik ibadetten hayırlıdır tefekkür insanı hakikatlere ulaştırır. Ulaşılan hakikatin büyüklüğüne göre de mükafatı değeri çok olur ama e, umumi bir kural olarak hayrun nasi el mütefekkirun diye işte bunu levhayı böyle e, şeylere misafir odamıza güzel bir hattata yazdırıp asabiliriz dükkanımıza asabiliriz veya güzel bir hatlatın yazdığı matbaada güzel bir şekilde bastırıp efendim böyle çerçeveletip dağıtabiliriz, hediye edebiliriz. Ee, Konya valisi beyefendi bizi çağırmıştı, makamına ziyaret etmiştik. Onlar böyle levhalar hazırlamış, bize sunmuştu buyurun hocam diye. Ee, onu tabii bir aziz hatır olarak taklıyorum, efendim seneler önce. E, yani öyle güzel şeyleri hazırlayıp hediye etmekte iyi oluyor yani. Sıradan bir çarşıdan, pazardan böyle başka bir şey almaktan daha iyi olabiliyor. İnsanların en hayırlıları, en değerli, kıymetlileri böyle mütefekkir olanlar, düşünen, düşünücü olanlardır. El ne? ama yani mütefekkir deyince ha tamam diyecek herkes. Tamam, filozoflar hepsi kıymetli. Hayır. El ne? fi zatillah. Yani Allah'ı düşünenler yani Allahu Teala Hazretleri konusunda marifetullah konusunda düşünenler, arif irfan konusunda düşünenler yani düşünme tabii çeşitli konularda olur. Adam düşünüyor, düşünüyor. Neyi düşünüyor? Şerri düşünüyor, fesadı düşünüyor. Bütün aklını, fikrini yemekte karısı hey ne düşünüyorsun ya diye diyor, itekliyor. Hala o aklı başka yerde neden? Şer, tuzak düşünüyor, fitne, fesat düşünüyor. O, onun kıymeti yok. Yani düşüncenin yönü ve konusu önemli. Hayrunnaz, insanların en hayırlısı, hayırlıları, el-mütefekkürü nefizatillah. Marifetullah konusunda, Allah'ı bilmek konusunda, allah Teala Hazretlerinin esma-i yüzyası, e, efsaf-ı konusunda düşünmek. Cenab-ı Mevla'nın varlığını, birliğini, efendim esma ve sıfatını düşünmek. O husustaki efendim, e, marifetini, bilgisini, irfanını derinleştirmek, mektupunda en hayırlar onlardır. Yani sonuç itibariyle böyle kimler mesela mevlana gibiler. Yani Allah'a en çok düşünen kimseler kimler? Dindarlar düşünüyor bilirler. Din sizler hiç aklına gelmiyor. Dindarların hangileri efendim Arif olanları, tasavvuf olanları, tarikat tasavvuf niyi öğretmek içindir neyi öğretmek için asırlar boyu çalışmış? Allah'ı daha iyi tanıtmak, tam tanıtmak, iman tam kuvvetli demek için. Demek ki e, evliya Allah'tır, erenlerdir yani bu e, mütefekkirler. Çünkü e, güzel şeyler düşüne düşüne güzellikleri bulunca makamları çok yüksek oluyor. Ve ruhum insanların en kötüleri de Allah'ın böyle azameti, kudreti, sanatı hususlarında düşünmeyenlerdir, en kötülerde. Yani evet Allah bir akıl vermiş, işte dünyada yaşıyor, ticaretini yapıyor, efendim toplum içinde, eğlencesinde, keyfedecek gün ama Allah'la, Peygamberle, dinle, imanla, ilimle, irfanla, marifetullahla, mahabbetullahla hiç ilgilenmemiş o konularda çok şair. Bakıyorum ben, inceliyorum insanların sözlerine, efendim konuşmalarına, yazarların yazılarına. Bazıları çok cahil. Hiç bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Yani bilmiyor bir, bir de bilmediğini bilmiyor bazıları. O kadar efendim şey oluyorlar. Ee, en kötüleri onlar işte şey olacak. Allah'ı bilecek ve allah Teala hazretlerini bilince tabi sonuç ne olacak? Allah-u Teala hazretlerine güzel kulluk edecek. Sonucu da zaten bilen, düşünüp bilen Allah'a efendim marifetullah'a eren muhabbetullah'a da düşer. Marifetullah'a erdi mi muhabbetullah'a da düşer. Neden? Allah'ın ne kadar güzel sıfatlara sahip olduğunu, ne kadar güzel olduğunu görünce aşık olur. Görünce aşık olur. Görmeyen şey yapmaz ama görünce aşık olur. O zaman muhabbetullah en yüksek makam oluyor. Marifetullah'tan doğmuş oluyor. efendim Allah'ı bilmekten doğan bir muazzam sevginin, aşkın, muhabbetin, ilahi sevginin içine düşmüş oluyor. Ve bundan hiç nasip olmayanlar da insanların en kötüleridir. Yani bu hadis-i şerif dikkat edilirse aslında mutasavvufların ne kadar dinin özüne uygun, ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yani inceleyin. Din alimi denilen insanları inceleyin. Çeşitleri var. İşte efendim, mertebeleri var. Ama bu tasavuklar işte bu hadis-i şeriflerde gösterilen ana hedefleri iyi öğrenmiş, iyi anlamış ve yakalamış insanlar oluyorlar. Allah e, himmet ve teveccühlerine bizleri nail eylesin, mahrum etlesin, o sevgili kullarının yolundan ayırmasın ve onlarla ahirette ve cennette Peygamber Efendimiz'in beraber eylesin. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullahi Merhaba Allah'a Amin ve bu Şeyh'in ettiğine göre et takiyu keriyun ala Allah ve faciru şakiyun heyyunun ala Allah kısa buna efendim yine böyle levha yapılacak güzel e, hadis-i şeriflerle müttakî kul yani takva ehli haramlardan günahlardan ya sakınan Allah'ın rızasını kaybetmekten korkan Allah'ın rızası kazanmaya çalışan insanlar yani. Bizim mesela kardeşlerimiz rozet yapmışlar, gönderiyorlar ve de birilerinin yakalarına takıyorum, seviniyorlar. Efendim ilahi en temahşuduy ve retke mağluduy ya Rabbi benim arzum, hedefim sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Yani işte bu böyle tabii Allah'ın rızası kazanmak isteyen ne yapar? Razı olacağı işleri yapar. Razı olmayacağı işlerden, günahlardan, haramlardan kaçar. Şimdi haramlardan günahtan kaçan insana ne denir? Takiy. Yani müttakî kul denir. Eğer ikisi işte aynı gökten. Takî ile müttakî aynı gökten. Böyle takî bir kul, yani müttakî, takva ehli, takvalı bir kul kerîmün alallah. Allah indiğinde mevki makam sahibi, itibarlıdır. İtibarlı bir kimsedir. Allah yanında itibarı vardır. Efendim, soylu, kerim bir asaletli, asaleti vardır, kıymeti vardır. Allah indinde kıymetlidir. Takva ehli kul. Bunun zıttı vel facir, yani sakınmayan günahlardan fıskı fücura giren günahları işleyen Müslüman ama bak yaptıklarına. Bir sürü kusurlar işliyor. Tamam. O da facir. Şakıyyün. O da yani bedbaht. Efendim, şakavet ehli bir insandır. Çünkü günahı işlemek çok büyük bir zillettir çok fena bir şeydir, çok e, insanı düşürür, ayaklar altına düşürür, fena eder. Heyi'nin <tik> Allah efendim, Allah'ın yanında da itibarsız, değersiz, önemsiz, kıymetsiz. Aziz benimklerim kardeşlerim. Yani tabi hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas itibariyle bizi o yarattı. Bizim meziyetimiz veya yani kıymetimizi arttıran neyimiz varsa hepsinde veren olur. Vücudumuzda eğer bir üstün meziyet varsa. ''Aa o efendim çok kuvvetlidir. Herkesin kaldıramadığı şu kadar ağır halteri kaldırır. ''Aa şu çok hızlı koşar, afralanca çok kuvvetlidir. Tamam bu vücuda ait bir meziyet. Yani o meziyeti veren kim? Allah. Hepsini Allah veriyor ama o meziyetin sahibi artık kabarıyor, övünüyor, böbürleniyor, iftihar ediyor herkesin karşısında. ''Ben birinci oldum, var mı benim gibisi?'' diye. Aslında tabii onun Allah'tan geldiğini bilmesi lazım. Allah'ın vergisi olduğunu bilmesi lazım. Efendim, Ona göre edebine takılması lazım. Allah'ın kullarının tabii değerlerini de Allah verdiğinden ne olacak? Yani veren Allah, alan Allah. Biz sıfır oluyoruz, hiç oluyoruz aslında arada ama yine de Allah takvalı kulları değerli, itibarlı kıymetli say sayıyor. Kendi indinde, huzurunda mevki, makam veriyor, mertebe veriyor. Efendim, günahkarları da efendim, değersiz yapıyor. Aslında biz hepimiz e, naçiz kullarız. Bir hiçiz yani hepimiz. Rahmetli Hacı Bayram Camisi e, imamı Nur içinde yazsın, makamı ala olsun. Vekeriyya hocamız Vekeriyya Efendi e, zekai Pentex'le zekai zekaiye layete zerzen derdi tarsılma soyadı çünkü layete zerzen diyor. Efendim bir levhaya şöyle eski harfler hiç yazmış iki gözlü he y kim gibi efendim ç harfi iç diye yazmış. Farsça'da gelen bir kelime bu tür şey. Efendim ...kartı gösteriyor. İşte bu benim diyor... kartvizitim diyor. Yani hiç... çiz Yani tevazu gösteriyor... çizliğini gösteriyor. Evet. Hepimiz bir hiçiz, bir... çiz varlığız. Çünkü her şeyimiz... ...Allah'tan, bizim hiçbir şeyimiz yok. Bütün lütuf onun lütfudur. Ama iyi kul olursa... ...arif kul olursa... ...mütteki kul olursa, takvalı kul olursa... ...Allah indiğinde makamı... ...mertebesi itibarı oluyor. Allah onu seviyor. Efendim, saygınlığı oluyor Allah indiğinde... Öteki günahkarın da Allah indinde hiç kıymeti itibarı olmuyor. Yazık oluyor. Yani o, o işte asıl hiç o oluyor. Asıl berbat olan o oluyor. Allah hepimizi kendi indi ilahisinde kadir kıymeti olan, gerim olan, itibarı olan sevdiği kullarından eylesin. Günah zilletine düşürmesin. İsyan ve masiyet günah efendim uzak eylesin. Eğer bulaşmış olduğumuz, alışmış olduğumuz kusurlar, günahlar varsa onları hemen bırakmayı nasip eylesin. Tertemiz kul eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak korup, cennetiyle cemaliyle bir şeref olmayı sonuç itibariyle, yani yekün mühim sonuç önemli, sevdiği kul olarak cennetine girmeyi, cemaline ermeyi efendim e, nasip eylesin. E, cehenneme düşenlerden eylemesin. İnşallah e, Allah. Hepimize hayırlı uzun ömürler verir. Çünkü bir Müslümanın çok kıymeti vardır. Öğrendiklerini başkasına öğretecek uzun yıllar yaşaması lazım ki efendim hemen çabuk ölmesin, uzun yıllar yaşasın da öğretsin diye. Onun ömrünün kıymeti var. İnşallah bu 2000 yılı ve 2000'den sonraki 21. asır tevhid asrı olacak. Hepimiz orada görevimizi alalım. Vazifemizi yapabildiğimiz kadar kabiliyetimiz nispetinde yapalım. Allah'ın rızası kazanalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim.